Bu kayıt Lovecraft öyküsü değil. Fakat Lovecraft legliliğine. Meşhur kitabı Necronomicon. Kadim kitap Necronomicon gerçek mi? Tabii ki değil. Bunu aslında kaydın sonunda söyleyecektim ama gerçi o zaman yine tekrar söylerim. Kesinlikle gerçek kitap değil. Büyük ustanın kendi hikaye evreni için tasarladığı, yarattığı bir Kurmaca kitaptır. Youtube'da çok görüyorum bu kitapla ilgili böyle çeşitli videolar, saçma sapan uydurma şeyler. Bunlara inanmayın. Hatta inananlar var. Sakın inanmayın. Siz siz olun sakın inanmayın. Böyle bir kitap hiçbir zaman var olmadı. Al-Hazret. O da var olmadı tabii ki. Onu da Lovecraft kendisi uydurdu. Necronomicon ilk olarak tazat öyküsünde geçer ve birçok öyküde yer alır. Bu öyküyü seslendirmiştim. Dinlemişsinizdir muhakkak. Ayrıca Necronomicon'un tarihi isminde kısa bir tarihçi öyküsü de yazmıştır Loverkraut. Ve bu da kitabın gerçek olduğu inandırıcılığını okur üzerinde arttırmaktadır. Bu Necronomicon'un tarihi isimli öyküyü de seslendirmiştim. Dinleyeniniz vardır mutlaka. Kitabın özgün adı Al Aslında Azif, Arapların şeytan oluma sandığı, böceklerin geceleri çıkardıkları sesleri anlatmak için kullanılan bir kelimedir. Kitabın, sonra 730 yılında Şam'da, Deli Arap, Abdül Al Hazret tarafından yazıldığını söylemektedir. Lovecraft. Aslında Abd Al Azrat olması gerektiğini iddia eden dil vardır. Yani, Yok edicinin hizmetkarı. Milattan sonra 950 yılında kitap Theodorus Philitus tarafından Yunancaya Necronomicon ismiyle çevrilmiş. Yunancadaki nekros ölü, nomos yasa, ekon simge kelimelerinin birleşimi olan ismi ölüler yasasının sembolü olarak Türkçeleştirebiliriz. 1050 yılında hükümdar Michael tarafından Yunanca metin yakılır ve Arapça metin kaybolur. Bu şekilde kurgu bir tarihçe yazan Lovecraft bize Papa'nın kitabı yasakladığını ve günümüzde bazı dillere çevrilmiş gizli baskıları bulunduğunu söyler. Bu baskılardan birisinin de yine öykülerinde sıkça geçen Miskatonic Üniversitesi'nde bulunduğunu söyler yazar. Lovercraft'ın özellikle kozmik dehşet öyküllerinin ana karakteri de genellikle bu üniversitede çalışan bir öğretim üyesidir. Necronomicon pop kültürde sahte bir folklor yaratmıştır. Piyasaya birçok sahte Necronomicon kitabı sürülmüştür. Ayrıca çeşitli filmler ve diğer alanlarda da bu kitap boy göstermiştir. Lovercraft'ın arkadaşları kendisini tam metin bir nekronimik yazmaya teşvik etmişlerse de yazar buna yanaşmamıştır. Lovecraft bu kitapla kalmayıp var olmayan ama bazı öykülerinde karşımıza çıkan yasak başka kitaplardan da bahsetmiştir. Yıl Ehmetli, Dizayn Kitabı, Hasan'ın 7 şifreli kitabı ve The Hall şarkıları gibi. Tüm bu kitaplar özellikle kozmik korku öykülerinde geçmekte. Necronomikonsa bunların birçoğunda önemli rol üstlenmektedir. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar Necronomikon diye bir kitap yoktur, hiç olmamıştır. Bunu yazar tamamen kendisi kendi öykü evriminde kullanmak için uydurmuştur. Sakın YouTube'da dolaşan Necronomikon videolarına kanmayın, böyle bir kitap olmadığı için. Gerçi videolar çok böyle cafcaflı insanları çekiyor ama siz siz yine de inanmayın. Çünkü yok böyle bir kitap. Hepinize sevgiler.